Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evliyin ve'l-âhirin. Ve ila cem'i'l enbiya'i ve'l-mürselin ve ila cem'i'l evliyai. Ve'lhamdülillahi ve rabbil âlemin. Rabbimizi ef'alinden, işlerinden, fiillerinden anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Onun için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 Rabbi, onun gönlünde kendini sevdiği için biliyor, emindir çünkü. Ona düşen nedir? Ona düşen, geçmişle meşgul olmamak, bırak dedi geçmişi, unut onu dedi. Mahzun olma onun için. Gelecek için endişe taşıma dedi, ben seninle beraberim. O zaman, velibu demekmiş.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 Allah'tan kaçmayasın. Allah'ın vahyeden kaçmayasın. Benden başka bir şeyi ilah edilmeyesin. Yoksa beni kaybedersin dedi. Bana gelemezsin. Beni kaybedersin. Kendini kaybedersin. Kötü olarak yapıp ettikleri şeyler kendisine çekici ve süzlü görünüp güzel gören mi Allah katında kabul görecek? Onu mu kabul edeceğim? Yanlış şeyler yapıyor ve de diyor Allah beni kabul etsin. Onu mu kabul edeceğim? Muhakkak ki Allah dilediğini delalette bırakır. Kendisi sapmıştır, delaleti tercih etmiştir. Ben de onu orada bırakırım. Bu tercih onun tercihidir. Ne zaman yaparım, delalette bırakırım, hidayeti veririm dediyse Allah mutlaka çift taraflı bir fiil de gelir. Yaşa fiilidir bu. Her zaman bu böyledir. İmanı veririm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 bütün buna rağmen bile bile eğer saparsa, ben de ona müdahale etmem, tercih hakkı vermişim. İrade etme hakkı vermişim. O hakkı elinden almam, müdahale etmem ona. Allah kitabını indirmiştir. Müteşabih, birbirine benzeyen, çifter çifter.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 En güzel söze tabi olan, uyan, en güzel de olacak olandır. Onunla güzelleşir. Zahabe onunla gökteki yıldızlar oldular. Onunla Hazreti İnsan oldular. Allah'ın güzelliğiyle güzel oldular.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 bir vesileyle yapar, yapan odur ama. Allah'tan başka hiç kimsenin dostluğu yoktur. Eğer o dostluk Allah'tan, Allah için değilse. Ya Allah'a dost olursun ya da delalete kalırsın dedi. Delalete kalırsan artık onun için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 onlar onu kabul etmeyince, Allah da gereğini yapar. Bir de buyurdu ki, Allah takva sahibidir. Allah takva ve magfiret sahibidir. Takva deyince, zaten bütün, genel olarak bütün malerde gördüğümüz şey odur. Korkmak, diye anlam verilmiş. Bu durumda, Allah takva sahibi, takva ve magfiret sahibidir demek, Allah korkar ve magfiret mi eder, diyor.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 Hangi vaadde bulunmuşsam bunu yaparım. Ben takva sahibiyim diyor. Bizi de takva sahibi olmaya davet ediyor. Allah müttakilerin takva sahibi olanların velisidir dedi. Korkanların değil. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getiren. Allah'a verdiği sözü yerine getiren. Allah'ın hakkını takdir eden, hakkını teslim eden. Allah'ı Allah olarak bilen, alemlerin Rabbi olarak bilen, el-esma-ül-hüsnası ile bilip tanıyan, ef'ali ile bilip tanıyan, onun huzurunda olduğunu unutmayan, kulluğunu bilen, Rabbinin kendisinden ne istediğini bilen. Evet. Allah takva sahibidir, bir de mağfile sahibidir. Evet, ayetin başında Allah dilemedikçe onlar, hiç kimse öğüt almaz, hatırlamaz, anlamaz, nasihati almaz, Allah dilemedikçe. Ama Allah, takba sahibidir. Mutlaka ona hatırlatır. Hatırlamasını istediği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 Rabbinin hakkını teslim edenlerden eylesin. Allah'a verdiği sözü yerine getirenlerden eylesin. Ahdine vefa gösterenlerden eylesin. Her şeyi, canını Allah'a kurban edenlerden eylesin. Hiçbir şekilde Rabbine itiraz edenlerden eylemesin. Şu da şöyle olsun, bu da böyle olsun diyenlerden eylemesin.